Ben örtülü bir bayanım, başörtümü büyük, omuzları kapatacak şekilde ve koyu renkte örtmek istiyorum. Fakat etrafımda, okul ortamımda bu şekilde örtü kullanan yok. Herkes küçük boyutta, renkli ve şekilli örtüler kullandığı için beni yadırgıyorlar. O şekilde örtündüğümde etrafımızdaki insanlar daha çok dikkat çektiğini söylüyor. Ne yapmalıyım? Hocamız cevaplarsa şimdi sevinirim. Bak, şimdi ben ülkemizde başörtülü kızlarımızın veya hanımefendilerin bir kısmının örtünme biçimini beğenmiyor. Evet, ben de beğenmiyorum hocam. Şimdi yani, örtünmenin üç tane kuralı var. Bir, sizin avrat mahallenizi erkeğin, kadının avrat mahalli eli ve yüzü hariç ayakları, eli ve yüzü yani bileklerinden itibaren şöyle elleri, küçük topuklardan aşağısı ayakları, işte yüz dediğimiz... E, yani benim şimdi saçım yok. Senin saçığın bitiminden çenenin altına ve iki kulak yumuşaklar arasında kısmına yüz deniyor. Bu yüzü hariç, ki bu bunu dahil eden mezhepler de var. Ben şimdi Hanefi mezhebine göre söylüyorum. Hariç, e, diğer e, kısımlarını örtecek. Birisi bu. İkincisi, şeffaf olmayacak. Dışarıdan içeri göstermeyecek. Delim ki, örtünüz başörtü, saçınızı göstermeyecek. Giydiğiniz giysi, bedeninizi gö göstermeyecek. Üçüncüsü de e, efendim e, çok dar olmayacak yani vücut hatlarına yapışmış işte e, kalçalarınızı bacaklarınızı göğüslerinizi her tarafınızı giyinmiş çıplak gibi yapmayacak yani peygamberimiz uyarıyor değil mi şimdi başını örtmüş daracık bir kont pantolon giymiş yukarıdan aşağısı tamamen e, bacaklarına yapışmış Olmaz ki böyle bir şey olmaz. Ondan sonra mesela saçlarını bir yere topluyor. Böyle kaldırıyor. Topuz, Ondan sonra... Topuz hocam olmadı. Neyse. Ondan sonra <gülüyor> siyah gözlüğünü de gözlüğü yerine kafasına Başak koyuyor. Ha. Bir de ağır makyaj yapıyor. E ben ne öğrendim örtmekten? Şimdi bu üç şarta bir ilave. Bir parfüm bir... var hocam. Öyle bir parfüm sıkılıyor ki böyle geçtikten 30 saniye sonra falan o kokuyu başkaları da hissediyor. Şimdi bunlar hepsi yanlış. Bu üç şarta yani avrat mahallini örtecek şeffaf olmayacak, dar olmayacak. Bir de karşı tarafın dikkatini çekmeyecek. Veliyadırınla <gülüyor> bir humrihin ala cuyubine. Başörtülerini omuzlarının ve göğüslerinin üzerine gelecek şekilde olsunlar demek. Merhum el-Mallaham diye yazı hak dini Kur'an dilinde Nur suresinin 31. Ayet-i ayetini tefsir ederken yani bu veliyadırınla bir humrihin ala cuyubine başörtülerini başlarına omuzlarına, göğüslerine gelecek şekilde örtünler ayetinden maksat işte saçlarını, ensesini, boynunu, kulaklarını, gerdanını Çaparsın. örtecek şekilde bir örtüösüne diyorlar. Şimdi bunun bazıları illa siyah olmasını istiyor. Böyle bir şey yok. Bu tamamen örfi bir şeydir. Ülkelere göre değişir. Siz siyah da yapabilirsiniz, örtebilirsiniz, beyaz da örtebilirsiniz, renkli de örtebilirsiniz. Bu da önemli olan yani başkalarının dikkatini çekmeyeceksiniz. Herkes şöyle örtünüyor. Siz farklı bir şey de örterseniz Dikkati çekmiş olsun. O zaman hocam. Dikkat çekmeyecek şekilde. Şöyle bir durum var. Şimdi bu kardeşimiz, bu e, hanımefendi kardeşimiz, işte bu ayeti kerime mucibince göğüslerini... Kalır. Yani ayeti kerime buyunca şuralara gelsin ne bir şey ki? İşte bu ölçü bu. Yani bu boynu kapatacak, saçları kapatacak, kulakları kapatacak. Güzelce şöyle biraz dökülecek. Şimdi kocaman bu şart yapmış şart olmasın. değil ki. Yani, yani öyle de yapabilir de yani. Hani dikkat çekiyor dedi ya. Hı hı. Çekmesin dikkat. dikkati çekme. Ya yani nasıl dikkati çekmiyorsa o şekilde olsun. Daha minimize hallerde evet. dikkat çekmeme hususuna dikkat etmemiz lazım. Diyoruz doğru mudur? Evet. Peki hocam.